Ben Ömer Ben Yücel Sonmez. Aynı zamanda desteği için de dinleyicimiz Tayfun Devecioğlu'na teşekkür ederek başlıyoruz İklim İçin Programı'na. Evet, bugün bir konuğumuz var değil mi? Takdim eder miyiz? Tabii ki. Ee, önemli bir konuğumuz var. Önemli bir konuyu konuşacağız. Gezegenin geleceği açısından da önemli bir konu. Ee, kendisi e, e, kardiyoloji uzmanı Murat Kınekoğlu. Ee, vegan beslenmediğince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden, ee, son dönemde de e, çok fazla gündemde olan isimlerden. Merhabalar Murat Bey, günaydın nasılsınız? Merhabalar günaydın, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Son Hı. dönemde böyle bir özür dilerim Ömer merhaba, Bey de. Size merhaba de size. Merhaba diyeyim. Günaydın. Merhabalar Merhaba günaydın efendim. Bu son dönemde çok gündemde artık buna gıda savaşları demeye başladık. Ne yiyelim, nasıl beslenelim bu konularla ilgili. Kafamız her geçen gün sanki biraz daha karışıyor. Oysa biraz daha sadeleşmesi gerekirken sanki. Ee, sizin de geçtiğimiz hafta gazetelere yansıyan bir söyleşiniz de oldu. Yine üzerinde epey konuşulacak şey var. Ee, nereden başlasak acaba Ömer abi etiğinden mi başlasak, beslenme modelinden mi başlasak o kadar geniş bir konu ki sanki günlerce ayırsak gidebilecek gibi ama Öncelikle programın bağlama açısından yani iklim için, e, iklimin e, gezegenin sağlığı açısından bu hayvan üreticiyi tarımının hmm. ne büyük zarar verdiğinden belki biraz oradan açabiliriz Tabi e... Örneğin en basit örneği bizim de yaşadığımız örnek hatta bizim de payımız olan bir örnek Brezilya'dan gelen hayvanlar orada gemilere yüklenip Türkiye'ye getirilen hayvanlar Brezilya hayvancılık konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi ve devasa çiftliklerindeki binlerce on binlerce hayvana yem yetiştirmek üzere Tarım arazileri açıyor çok hızlı bir şekilde ve o tarım arazilerde ne yazık ki büyük ölçüde Amazon ormanlarının bulunduğu alandan başlıyor. Ee, direkt böyle bir e, etkisi var. Bizim de katkımız var burada o hayvanları tüketerek aslında öldürerek. Ee, onun dışında e, bir hamburger için tüketilen su miktarı sadece bir hamburger eti için tüketilen su miktarı 3,5 tonu geçiyor. Bu da e, gezeme, gezegenimizdeki en kıt doğal kaynağımız ve e, her geçen gün kirlettiğimiz varlığı giderek daha kıymetli hale gelen bir kaynağımız. Daha bir sürü şey sayılabilir. Murat Bey siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani veganlık sadece bir beslenmenin dışında aynı zamanda hayvan etiğini ilgilendiren, gezegenimizin geleceğini ilgilendiren, iklimi ilgilendiren bir konu. Siz de bu konuya böyle bakıyor musunuz? Evet. Evet şüphesiz öyle bakıyorum. Şimdi veganlığın birkaç boyutu var. Üç önemli bacağı var. Bir tanesi sağlık boyutu ki ben vegan olmamın başlangıçta temeli buydu. Sağlık endişesiyle başladım şahsen. Fakat daha sonra işin içine girip de biraz ilgilenip daha çok okudukça baktık ki başka boyutları var. En az sağlık kadar önemli. Bunlardan birisi tabii çevre boyutu. Diğeri de duygusal boyut yani veganlığın temel felsefesinde olan bu zarar vermeme, canlıların canını yakmama, e, merkezi sinir sistemi olan insan, e, hayvanlara, aynı onların da bizim gibi acı duygusu olduğu için onlara zarar vermeme kısmı. Ve demin söylediğim gibi çevre kısmı da çok önemli. E, benim geçenlerde e, gazetedeki röportajımda, Orada e, cahil insanlar vegan olmaz demiştim. O çok tepki çekti. Evet biraz sert evet. hocam sanki. Ya. Biraz sert değil mi? Doğru. Evet evet Fakat... beslenme uzmanları hiç aklımızın seviyesinden vazgeçmiyor nedense. Bu kadar <gülüyor> belirleyici mi beslenme zekamızda? Belirleyici sahiden yani her bakımdan belirleyici sırf beslenme açısından değil o o cümlenin arkasında işte bu çevre bilinci de vardı esasında çünkü evet. e, siz de kabul edersiniz ki cahil insanlarda tabii çevre bilinci de olmaz insanlar e, geleceği dünyanın geleceğini çocuklarını torunlarını düşünmeden e, sadece tüketim peşinde koşarlar eğitimli insanlar çevreye karşı daha hassastırlar. Ben aynı zamanda şöyle de söylemek istiyorum. Yani bir kişi çevreciyim diyorsa bence mutlaka vegan en azından vejetaryen olması lazım. Yani hem çevreciyim deyip ben doğayı seviyorum, kuşları seviyorum, işte doğallığı seviyorum deyip de arkasından bir et yemek hele bence bu örtüşmeyen bir şey. O yüzden... Bizi, sizi mutlaka çevreci arkadaşlarla izliyorlardır. Mutlaka içinde vegan olmayanlar vardır. Ama en azından bundan sonra veganlığa biraz daha ilgi duymalarını sağlarsak belki biraz daha araştırırlar. Ve araştırdıkça görürler ki yani bir taşla birkaç ceviz birden vuruyorlar. Hem sağlıklı olacaklar hem çevreyi koruyacaklar hem duygusal açıdan kendilerini daha iyi hissedecekler. Biraz önce konuşmadan önce bir hastam geldi böyle kırklı yaşlarımda bir bayan masamdaki vegan benim kitapları görünce aa dedi ben de çok ilgileniyorum işte hayvanlara zarar vermek lazım. E tamam güzel ama dedi peynirden yoğurttan vazgeçemiyor İşte bunlar hep eğitimle olacak şeyler. Ee, i̇nşallah zaman içerisinde büyük bir hızla artıyor sizde. Bunu gözlemlemişinizdir. Vegan Hı. ve vejeteryan sayısı çok büyük bir hızla artıyor. Hem bütün dünyada hem de bizim ülkemizde son birkaç yıldır sayeden çok büyük bir ivme kazandı. Yeni yerler de açılıyor İstanbul'da. Hocam çok hemen burada bir sözünüze ara verip bir şey eklemek istiyorum. Evet çok hızlı bir hızla artıyor. Çok fazla e, vegan insan... E, Karşı karşımıza çıkmaya başladı ama biraz sanki böyle hani kafamızdaki soruları tam yanıtlayamayarak yanıt bulamayarak e, ilerliyor. Yani bulduğumuz yanıtlar o hıza çok paralel ilerlemiyor gibi. Mesela biraz önce sizin yaptığınız açıklama da yine bana çok sert geldi. Hani cehaletle evet. e, beslenme şeklinin. E, ya ben mesela Anadolu'yu çok gezdim ve inanın bana e, En üniversite okumuşlarımızdan ya da kafası en açık olarak bildiğimiz insanlardan çok daha fazla vicdanlı insanların sadece vicdanıyla şu an bizim konuştuğumuz konu ve duyguda olduklarını çok gördüm mesela. Yani bu kadar sert olmak gerekiyor mu gerçekten ya? Nedir sertlik? Ee, yani şimdi benim arada bir doğru ilişki olduğu kesin. Yani ben ona inanıyorum ve doğru inandığım için de bunu açıkça söylüyorum. Arada bir doğru ilişki var. Yani biz bir araştırma yapsak, diyelim ki veganların eğitim seviyelerini oturup da bin kişiye baksak, bir de vegan olmayan bir random böyle bir grup çekip baksak, kesinlikle vegan grup daha eğitimli çıkar değil mi? Bunu siz de kabul edersiniz evet. yani. Ama tabii ki benim söylemimde şu yok, yani Bir cahil insan asla vegan olamaz gibi bir şey söylemek doğru değil. Aslında tabii ki, tam bunun altını çizmenizi istemiştim biraz önceki şeyi sorarken. Evet, tabii ki olabilir yani ama mesela şöyle söyleyeyim biraz bağnaz tutucu tarafı varsa gene vegan olamaz. Biliyorsunuz bu beslenme şeklinin özellikle vegan beslenmenin biraz tutuculukla da alakası var dolayısıyla Çok çevre şeyden Boyutuyla biraz Vegan olmak için sahiden eğitim Gerekiyor en azından Vegan kelimesi ne demek değil mi Yani bunu bile bilecek kadar e, Neler yemiyorlar Şimdi biz mesela programlarda Veya hastalarımda çok görüyorum Siz vegan mısınız dediği zaman Veganın ne olduğunu bilmeyen Türkiye'de herhalde e, Şöyle söyleyeyim Mesela bir 50 milyon Vardır bence <gülüyor> 50 milyon vardır rahat, rahat. vegan kelimesinin anlamını bilmeyen evet. yani değil mi? Vegan nedir, vejeteryan nedir? Şimdi biz daha bu aşamadayız ve bunları da işte yavaş yavaş insanlara öğretiyoruz. Evet, ben bir de şeyi sormak istiyorum Murat Bey. Yani son yapılan bir bir ardından gelen çok sayıda uluslararası araştırma da var bilimsel dergilerde. Ve mesela hayvancılık tarımının... Dünyadaki işlenebilir tarıma elverişli toprakların yüzde 83'ünü gibi inanılmaz bir miktarına şey yaptı, istila etti ve evet. kalorilerimizin de sadece yüzde 18'ini verdiği gibi bir araştırma daha yeni yayınlandı, Science dergisinde geçen evet. seni. E şimdi e, halbuki bir bitki beslenme, hadi vegan demeyelim bitki bazlı, bitki temelli beslenmeye geçersek %76'ın, 4'te 3'ünden fazlasını kullanabiliyoruz toprakların ve sera gazlarını işte bu küresel ısınmaya yol açan sera gazlarını evet. ve diğer kirlenmeyi de e, yarıya indiriyoruz gibi çok temel bir şey var. Ne diyorsunuz? E, tabii ki çok haklısınız. Yani e, ben mesela eskiden orman yargı yangınlarına çok üzülürdüm ah derdim bütün dünyanın ormanları yanıyor bitiyor, tükeniyor gibi fakat sonra işin içine gördüm ki gidince gördüm ki bizim ormanlarımızı tüketen yangınlar değil yani yangınlarla kayıp çok küçük bir kısmı oluşturuyor ve orada böyle bir arkasında bir üç kağıtçılık inşaat yapma hesabı yoksa doğa orayı kendiliğinden tekrar yeniliyor esas büyük orman ve toprak kaybı Maalesef besicilik yüzünden oluyor hı hı. Yani e, Her dakika Benim öğrendiğim bir Rakam 7 futbol sahası Büyüklüğünde bir arazi Sadece besi hayvanlarına Yer açmak için tırpanlanıyor Yani bu çok muazzam Bir e, miktar Yine biliyorsunuz Başta Amerika'da olmak üzere bizim ülkede Çok yok ama hayvanlar ağırlıklı Olarak soya yiyorlar Yani hı hı. Dünyada üretilen soyanın yüzde seksenini hayvanlara yem olarak kullanıldığını biliyoruz evet, bu Ve bunun bir büyük şey. bir kısmı da yağmur olanı, ormanı olan bölgedeki ağaçların kesilmesiyle elde edilen topraklarda üretiliyor. Yani büyük bir orman ve toprak kaybı sırf bu hayvanları besleyelim Bir hamburger yiyelim diye maalesef. Bunlara yapalım. bir de suyu eklememiz gerekiyor hocam. Ee, örneğin Türkiye'den örnek verecek olursak Burdur Gölü çok hızlı bir kuruyan bir göl Türkiye'de ve 40 yıl içinde küvet büyüklüğüne ulaşması bekleniyor bu gidişte. Yılda 3 milyon damacana su buharlaşıyor gölden. ve göle su ulaşmıyor. Ulaşmayan göl su tarımda kullanılıyor ve yapılan tarımın yüzde sekseni hayvanları doyurmak için yapılan tarım. Yani bizde yonca, mısır, fi gibi tarımsal ürünler ekiliyoruz. Belki soya ekilmiyor ama bunlar da çok su isteyen bitkiler ve onları su yetiştirmek uğruna bir sürü göllerimiz kuruyor Orta Anadolu. Kuruyor maalesef. E, e, göl mezarlığı gibidir e, adeta neredeyse. Evet, evet. Yani pek çok bir de bir de dışkı atık sorunu var, değil mi? Yani, <gülüyor> evet, işte, e, o biliyoruz. da çok başlı başına çok büyük bir sorun. E, yani insan Atması dışkısının var, 130 evet. misli daha fazla hayvan dışkısı ortaya çıkıyor e, ve bunlar tabi hepsi ekoli dediğimiz bu bizde insanlarda bayağı gastritlerde neden olan mikroplar ve artı pek çok mikrop bunların içerisinde ve bunları. E, arıtamıyoruz. Bunlar diye doğaya karışıyor dışkılar ve doğadan da e, suyla e, ne oluyor? Bizim içme suyu kaynaklarımıza hayvan dışkıları gidiyor. Tabi bu arada bu dışkılarla birlikte hayvanların aldığı antibiyotikler de kimyasallar, hormonlar hepsi e, dışkı yoluyla ve yağmurların da yardımıyla bizim içme suyu havzalarımıza gidiyor. Yani çevre açısından sahiden bir felaket oluyor. Bundan kurtulmanın yolu da vegan olmak, evet, değil mi? Belki bir de şey, <gülüyor> evet, bir de şeyi de belki ilave etmemiz önemli, ee, söylememiz, altını çizmemiz gerekebilir. Metan diye gazı. aslında evet, en, en çevre en açısından, e, iklim açısından en tehlikeli olan, <gülüyor> <gülüyor> zarar verici olan gazı da çok büyük oranlarda bu hayvanların yerlenmeleri, geyirmeleri sonucu, e, muazzam miktarda yani. <gülüyor> evet Hocam, e, bu kafa... se... Evet. <gülüyor> buyurun lütfen Buyurun, buyurun sizi dinliyorum ee, Tam bu noktada kafamdaki bir soruyu daha sormak istiyorum ee, Belki Yanıtı günlerce bile Tartışarak verilebilecek bir soru ama ee, Şimdi biraz önce de Bahsettiğimiz ve sizin Son cümleniz e, Ömer abinin son cümlesi bütün bunlardan Kurtulmak için vegan lazım e, Şeklinde noktalandı Bu Hayvanlardan kurtulmak için anlamına gelmiyor değil mi? Yani böyle bir bazen sanki bütün hayvanları hayatımızdan çıkarıp böyle steril bir hayat ortamı oluşturmak gerekiyormuş gibi bir algı oluşabiliyor. Ama bu böyle değil değil mi hocam aslında? Kesinlikle veganlıkta değil, Bunu biraz böyle açıklayabilirsek tabii. sevinirim. Tabii veganlıkta biz sadece besi hayvancılığına ağırlıklı olarak karşıyız. Ee, ama onun haricindeki e, doğal ortamında yaşayan hayvanların Aksine yaşama ortamlarını genişletmek e, Onların yaşam alanlarına girmemek Yani bunlar da bir veganın tahmin ediyorum Tüm veganların aklındaki şeydir Tabi veganlar bizde evcil hayvanlara da çok sempatiyle bakmazlar e, Bütün siyasi partiler gibi bizim veganların da içerisinde Çok çeşitli türlerimiz var biliyorsunuz. Mesela abolisyonist veganlar evcil hayvanlara biraz karşıdırlar. Yani onların bakımını kesinlikle evde bakılmasına karşıdırlar. Fakat vegan olup da evcil hayvanlara daha yumuşak bakan insanlar da var. Ben de o grup insanlardan birisiyim. Neticede binlerce yıldır 40 bin yıla gidiyor hatta daha net bir rakam vermek gerekirse Bizim kurt soyundan evcilleşen köpeklerle olan muhabbetimiz Yani bu ilişkilerin ben devam edebileceği görüşündeyim Ve özellikle de doğadaki diğer hayvanlara Tabii ki kucak açıyoruz onları koruyoruz İşte bizim ülkede ayılar bir sorun biliyorsunuz Yani sadece tüketmek amacıyla sömürmek amacıyla kullandığımız hayvanların bakılmasına karşı. Evet onlar zaten, zaten üret. sorunu da bunlar olacak. Evet, Hı -hı. onlar üretiliyor zaten. Yani üretil evet. yeme yemeyince bütün bu tavuklar, inekler, sığırlar, domuzlar tam dünyasında çok tüketilen Çin'de filan onlar da kendiliklerinden azalacaktır zaten. Azalacaktır. Evet, doğru. Ee, i̇şin biraz da beslenme kısmına gelelim isterim hocam. Ee, sağlıklı bir insanın hayatında nasıl bir yer tutuyor vegan beslenme? Biraz bize ondan bahseder misiniz? Birçok insan bunu ee, merak ediyor. Memnuniyetli bahsederim. Ee, bütün bizi izleyeceğinde de şunu söylüyorum. Kesinlikle vegan olsunlar. Yani bu işle ben e, vegan olmadan önce de bir 8,5 yıl pesko vejeteryandım. Yani haftada bir kere balık yiyerek 8 yıllık bir hayatım oldu Yani toplam bir 14-15 Yıldır bu konuyla ilgileniyorum Her gün Sabahleyin ilk işim Bu konudaki bilimsel Yeni bir çalışma var mı Ne diyor ee, Nasıl bir zararı var Nasıl bir faydası var Emin olun, Bu literatürleri okuyorum Takip ediyorum Ve hastalarıma bunu birebir bir kabul ettirmeye Uygulatmaya çalışıyorum ee, Benim önerdiğim beslenme Şeklinde ...veganlığın ötesinde... ...yağ kullanımı da yok. Yani yağ ve şekeri evet, çok de kaldırıyoruz. Evet biliyorsunuz... ...veganlar... ...yağ ve şeker kullanıyorlar. Buradan... ...vegan arkadaşlara bir mesaj vermem... ...gerekirse... ...sıvı yağların tüketimine... ...ve şeker tüketimine dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar kof kalori. Veganlar için yasak değil. Yani tabii ki... ...bir zeytinyağlı dolma... Ölçülü miktarlarda Hele genç arkadaşlar korkmadan yiyebilirler Ama öyle 50'li 60'lı yaşları Benim gibi devirmiş olan insanların Yağ ve şeker kullanımını mutlaka kısıtlaması lazım Aksi takdirde gençlerde bazen bu hatayı görüyorum Çok yağlı ve şekerli besleniyorlar Lezzet duygusunu kapabilmek için Bu zararlı bir beslenmedir evet. Yani tüm vegan beslenmeler sağlık için iyidir diyemeyiz Hocam hazır yağdan. şeker, çok özür evet. dilerim. Buyurun sözünüzü kestim. Yani yağdan ve şekerden sınırlı, sıfır olmayan ama sınırlı bir vegan beslenme en ideal beslenmedir. Mucize sonuçlar alıyoruz. Bunu zaman zaman videolarımda gösteriyorum. Yani bir ay bir bitkisel beslenme insanlarda olağanüstü değişiklikler yapıyor. Kendileri de aileleri de hayretler içinde kalıyorlar. Nasıl bir beslenme bu kadar değiştirebilir insanı diye Ama bu benim neredeyse her hafta, her gün e, gözlemlediğim bir şey. Evet, ben de o bir ayı yakın zamanda tamamlayacağım. En son bıraktıktan sonra tekrardan vejeteryan diyete başlamıştım. <gülüyor> Hazır şeker demişken, e, şu soruyu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yanlış hatırlamıyorsam, <gülüyor> siz radyoda da konuşmuştunuz bu durumu. E, i̇nsülin hastaları, daha doğrusu şeker hastalarıyla, diyabet hastalarıyla alakalı bir durumda vegan beslenme ya da vejeteryan beslenmede bir handikap ortaya çıkabilir mi? Ya da yararı var mıdır diye sorabilir miyim? Kesinlikle. çıkmaz. Şeker hastalarına vegan beslenmelerini öneriyorum. Ben e, mesela kendi işi takip ettiğim şeker hastalarına e, vegan beslenme neticede sırf karbonhidrat. Zavallılar yıllar boyunca karbonhidrat yeme karbonhidrat yeme diye yanlış bir propagandanın etkisinde ne meyve yiyorlar ne ekmek yiyorlar. Tam tersine ben beslenmelerini değiştiriyorum, hayvansal gıdaları kesiyorum Ve, ve e, tamamen bitkisel bir beslenmeyle tabii işlenmiş karbonhidrat olmayacak mesela hı hı. şeker, tatlı, beyaz unu olmayacak. Yani onlarda da bir ay içerisinde mesela pek çok şeker hastasına ilacı bıraktırma imkanım oluyor. İnsülin kullanan hastalarda tipiki diyabet insülin kullananlarda insülin miktarını azaltabiliyoruz bir yolla. Yani onu da bu arada tabii bizi izleyen şeker hastaları varsa onlara iletelim. Meyve şeker hastalığını daha kötü yapmaz. Meyveden korkmasınlar. Sadece şeker hastalarının korkacağı şey işlenmiş şeker, işlenmiş kötü karbonhidratlar. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Hakikaten saatlerce günlerce konuşabileceğimiz bir konu. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrar sizi konut etmek üzere. Size teşekkür etmek durumundayız. Ben teşekkür ederim. Murat Kınıkoğlu çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok olan, teşekkürler sağ olun. İyi günler diliyorum ben de. Bey, görüşmek üzere hoşçakalın. Sağ olun efendim İyi günler. Evet e, Profesör Murat Kınıkoğlu Doktor Murat Kınıkoğlu e, hattımızdaydı ve vegan beslenme Ve kardiyoloji uzmanı aynı zamanda da veganlığın Sıkı savunucularından Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere Hoşçakalın